Muhterem hocama hürmetlerimi iletiyorum demiş. Yatsı namazının vaktinin Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerde daha önce girdiğini duydum. İhtiyaç halinde yatsı namazını ezan okunmadan 15-20 dakika önce kılabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi doğrudur. Hanefi mezhebine göre yatsı namazının vakti diyanet takvimlerinde de belirtildiği gibi <gülüyor> ufuktaki batı ufkundaki ee, kızıllıktan sonra meydana gelen beyazlığın da kayboluşundan sonra e, ufkun kararmaya başladığı anda yatsının vakti girer. Ama e, Hanefi mezhebinde İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhebin imamlarına, müştehitlerine göre ise e, güneşin batışından sonra batıdaki kızıllığın kayboluşundan sonra yani beyazlık ortaya çıkınca yatsının vakti girer. Oysa Hanefi'de beyazlık da kaybolduktan Kaybolunca. sonra. Yani diğer mezheplere göre yatsının vakti, Hanefi mezhebine göre biraz daha geç giriyor. Bu bir ihtiyat olabilir mi hocam? yani? Bu işte hat farkından kaynaklanıyor. Hı hı. Ee, onun için ee, Hanefi mezhebine mensup bir kimsenin ihtiyatlı olmak adına kendi mezhebine göre hareket etmesi ihtiyata daha uygundur, daha muvafıktır. Ancak bir kimse dilerse diğer mezheplerin aynı zamanda Hanefi mezhebinde de İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'un görüşlerine göre hareket ederse Hanefi olduğu halde namazı yani biraz erken kılarsa, e, akşam namazından sonra yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra kılarsa namazı geçerli olur. Ancak bunu alışkanlık haline de getirmemek lazım. Evet. Kişi her zaman kendi mezhebinin iştihatlarına göre hareket ederse bu ihtiyat açısından daha uygun olur. Evet.